Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi ve ve Ve min ve min Men ve men Ve illallah ve abduhu ve rasulü. Ama fe ya ibadallah, ittakullahu ve ati'u. Inna allah ma al-lazin ittaku ve lazinuhu muhsino. Kal Allah ve Taala azze ve Celle fi kitabihi ilkereem. Awwuzu billahi min ash-shaytanir raheem. Bismillahi l-rahmani l-rahim. Vmalekum la tukaat, la tukaatilun fi sabilillah. Valmustadqafin min al-rajal ve nisa. Rabbana, ehluha, ve bildiğinler zine yakulun Rabbana, akrich na min hazil kariyeti zâlim ehluha, vej alna, vej al lna min ledun ke veliya, vej al lna min ledun ke nasira. Sadakallahulazim. <Gülüyor> <gülüyor> ve Karallahü Taala fi ayetin la terkenu illa lzeina Okuduğum birinci ayette Nisa suresi 75 ve 76. ayetlerde Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip çıkan gönder, bize katından bir yardımcı lütfet diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaş yapmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın, şüphe yok ki şeytanın düzeni ve tuzağı zayıftır. İkinci okuduğum Hud Suresi 113. ayette maal olarak, Sakın zalimlere en ufak bir tarzda bile meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Evet. Her gün namaz kılanlar olarak 40 defa Rabbimizin huzurunda dua ettiğimiz ve bir yönüyle de söz verdiğimiz ayetleri hatırlayalım. Estağfirullah. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en amte aleyhim gayrı del مطلوبa üzerim ve bize dost doğru yolu göster ona eriştir ona kılavuzluk yap ee, öyle bir sırat-ı dost doğru yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna yani peygamberlerin sıttıkların şehitlerin ve salihlerin yoluna bizi ulaştır ama e, gazaba uğramış ve sapıtmış insanların Hristiyan ve Yahudilerin yoluna değil diye dua ediyoruz. Bu konuları az sonra e, tekrar gündeme getireceğim. Fatiha suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Evet. Malum e, ümmetin çok ciddi zulümlerle imtihan edilmesi söz konusu ve hepimiz film seyreder gibi bazı olayları izleme ve sadece ihtiyar kadınlar gibi ah vah etme durumunda kalıp Müslümanlara yakışan izzeti gösterememenin ızdırabını duyuyoruz. Bir buçuk milyarı aşan Müslümanlar veya kendilerini Müslüman olarak iddia eden ifadelendiren kimseler zalimlerin yönetimi altında bulunduklarından güçlerini İslami anlamda kullanamıyorlar. Güçsüz, zayıf, zillet içerisinde her türlü zalimlerin zulmüne müsait bir konum arz ediyorlar. Dinimiz bütün Müslümanların kardeş olduğunu bildirdiği, tefrikayı yasaklayarak Allah'ın ipine bütün Müslümanlar olarak sarılmamızı istediği halde Müslümanlar bir güç teşkil edemiyoruz. Müslümanlar olarak Kur'an'ın istediği gibi birleşip dayanışma ve vahdet içinde olsaydık çok büyük bir güç olur. Emperyalist zalimler Suriye'de, Irak'ta her türlü zulmü icra edemezlerdi. Ne İsrail, Filistin'e karşı böyle zulümler uygulayabilir ne de Suriye'de Soy e, soykırımına uğranacak şekilde Müslümanların gözüne baka baka zalimler rahatça zulmedemezler. Mısır'da e, insanları, Müslümanları zindanlara dolduramazlar e, ve dünyada nice mazlumların e, gözyaşına akan kanlarına sebep olamazlardı. Demek ki problemin teşhisini yapmak ve çözümünü göstermek için öncelikle tevhid ve vahdet kavramlarının altını çizmemiz gerekiyor. Allah'tan başka boyun eğdiğimiz, yardım umduğumuz dünya teşkilatlarının ne halde olduğunu, bir leşmiş milletlerin, NATO'nun, işte İnsan haklarıyla ilgili teşkilatların e, zulme nasıl destek olduklarını, Müslümanların yanında e, yer almalarının zaten beklemenin bile e, abes olduğunu tekrar hatırlayalım. Ve Allah'a e, uzak kalmanın getirdiği sıkıntıları yaşadığımızı bir idrak edelim. Allah'tan başka çözüm yolları arayan insanlar böyle çözümsüz kalırlar. Allah'a sahip olmanın, olmamanın, O'nun yardımına muhatap olmamanın başka hiçbir şeyle doldurlamayacak problemler içerdiğini görürüz. Tevhidle birlikte vahdet içinde olmadığımızın yine hepimiz ızdırabını yaşıyoruz. Allah'ın ipine, Kur'an'a hep birlikte sımsıkı yapışmış olsaydık, 56 tane ülkenin bir arada olduğu koca bir dünya, dünyanın en büyük devleti olurduk bir buçuk milyarlık nüfusu olan ve yeraltı, yerüstü zenginliklerinin de hayranlık uyandıracağı böyle başında tek bir İslam devlet başkanı ve Allah'ın indirdiğiyle hükmeden, cihattan korkmayan nesiller yetiştiren bir ülke olsaydık neler olurdu? Olamadığımızın ızdırabını çekiyoruz, olmak için de gayret etmediğimizin veballerini yaşıyoruz. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi, çerçöp gibi olmasının temel sebebi, düşman olmaları gerekenleri, dost dost olmaları gerekenleri düşman kabul etmeleridir diyebiliriz. Dünyada izzetin, onurun, devletin, ahirette de cennetin bedeli, Allah'ı ve Allah taraftarlarını dost edinmek, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek, Tabii ki dostluk ve düşmanlığını ispat edecek, ona göre fiili tavırları takınmak gerekmektedir. Batılı kafirlere, Hristiyanlara ve özellikle de Yahudilere ait Kur'an'da beyan edilen nice olumsuzluk, bugün özellikle Müslümanım diyenlerde hiç eksiksiz bulunmakta. Bu ciddi bir yaradır. Kur'an-ı Kerim, bu Yahudiler için zillet ve meskeneti verdiği, gazap ettiği ve onları lanetlediği rahmetinden uzaklaştırdığını ifade eder. Ama bu bir ırka verilen bir ceza değildir. Irk olarak Hz. İsa'da, Hz. Musa'da, Hz. Harun'da, Hz. Davud'da, Süleyman'da, İshak Aleyhisselam'da, Yakup Aleyhisselam'da ırk olarak Yahudi ırkındandır. Haşa Allah onları zillet ve meskenet içerisinde lanetine muhatap kılmış değildir. Yahudilik bir zihniyettir, bir anlayıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle ilgili, Yahudilikle ilgili 64 tane ben tek tek saydım, 64 tane özellik sayılır. Ve bu özelliklerin önemli bir kesimini maalesef Müslümanım diyenler uyguluyoruz. Ve işte Yahudilere verilen zillet ve meskeneti de bu Yahudilik özelliklerini yaşadığımız için biz de dünyada çekiyoruz. Bu, bu Yahudilikten Yahudi özelliklerinden uzaklaşmadığımız müddetçe Allah'ın rahmetine de muhatap olamayacağız. Dünyamız böyle zillet içinde geçtiği gibi korkarım ahirette de Yahudilere verilecek cezanın bize de verilmesi e, söz konusu olabilecektir. Kur'an-ı Kerim işte bir zihniyet olan, bir dünyaya bakış tarzı, bir yaşayış biçimi olan e, Yahudilikle ilgili ki e, zillet, meskenet, gazap ve lanetin muhatabı olmasını gerektiren özelliklerle ilgili e, şunları sayar. Maddecilik ve dünyevileşme, maddeyi putlaştırma, altına ve heykele tapma. Ayetleri söylemeyeceğim, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden çıkarttığım özellikler bunlar. Ahlaki yozlaşma, dejenerasyon, dinlerini paramparça etmek, hizipçilik ve tefrika, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeme, rüşvet alıp verme, faiz yeme, ırkçılık ve taassup, iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini ihmal etme, yapmama, eşlerini kıskanmama, maymunca taklitçilik ve şahsiyetsizlik, davaları için her yolu meşru görmeleri, rahat yalan söylemeleri, sözlerinde durmamaları, büyüyle uğraşmaları, toplumda fesadı fuhşu yaygınlaştırmaları, bilginlerini alim ve din adamlarını Tanrı yerine koymaları, dini tahrif etmeleri, imanda pazarlık yapmaları, gerçeği bile bile inat ederek kabul etmemeleri, hakka batılı karıştırmaları, hakkı gizlemeleri, ketmetmeleri, açıklamaları gereken temel esasları insanlara anlatmamaları, ahireti dünyayla değiştirmeleri, gerekli gördükleri her yalanı rahat söyleyebilmeleri, Firavun'un işbirlikçisi kapitalist Karun'a özenmeleri, dünyaya çok hırslı, düşkün olmaları ve dünyayı aşırı sevmeleri. Bu özellikler Müslümanım diyen toplumda, bizim toplumumuzda ve benzer toplumlarda olmadığını hangimiz söyleyebiliriz? İşte bunlardır ki Yahudilere, Yahudileşen insanlara, bu özelliklere sahip olanlara Zillet ve meskenet giydirilmesi ee, ve bu özelliklerle onların izzetlerini, şereflerini yitirmeleri ve Allah'ın gazabedeceği suçları işlemeleri. Allah bunları niye yasaklamış? Bizim izzetimize aykırı düşeceğinden, dünyada da bize zarar vereceğinden dolayı yasaklamış. Bizi sevdiği için bunları e, haram kılmış. Biz bunlara edersek, işte o zaman, daha önce Hakk'ı hakim kıldıkları zaman yeryüzüne ve bazı arza miras kılınan, Allah'ın sevdiği bir toplum olan, peygamberi öğretilere muhatap olan Yahudilerin izzeti gibi izzetimiz de söz konusu olur. Sonra onlar gerçek anlamda Yahudileştikleri zaman Allah'ın gazabına muhatap olmaları gibi onların yolunu takip edersek, gazap edilmişlerin yolunu takip edersek Fatiha'da söz verdiğimiz, aksini dua ettiğimiz halde onların davranışları gibi, onların yaşayışları gibi yaşarsak bizim de dünyamız böyle zillet içerisinde olacaktır. Öyleyse kurtuluşun yolu e, Müslümanlaşmaktadır. Yeniden İslam'a e, sarılmaktadır. E, Allah'ın emrine uymak ve hidayetine yeniden e, dört elle muhatap olmaktadır. Allah'tan hidayet istiyoruz. E, Yahudilerin, Hristiyanların yolunu terk etmek için e, bize güç vermesini istiyoruz. Ama dilimizle bu duaları yaparken ee, davranışlarımız, yaşayışımız hiç de böyle olmadığından Allah'ın e, bu tür musibetlerine muhatap oluyoruz. Musibetler e, bizim ellerimizle yaptıklarımız e, hataların bir e, cezasıdır. Avans cinsinden mümkün ki ahirette de bu cezalar devam edebilecektir. Evet. Ne yapmamız lazım? Önce Müminlerin her şeyden önce yeniden imanını, sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını gözden geçirmesi gerekiyor. Köklü değişikliklere aday olması icap ediyor. Bunun içinde başlanılacak yerin her şeyden önce şirkin izalesi, tevhidin yeniden ikamesi, bireysel, sosyal ve siyasal, ekonomik eğitim, iktisadi konularda şirkle ilgili, haramlarla ilgili, fesatla ilgili hususları önce ayıklamamız icab ediyor. Sonra canlı Kur'an adayları yetiştirmek, iman amel bütünlüğüne takva ve ahlaki erdemlerle örnekliğe önem vermemiz gerekiyor. İşte bu özelliklere sahip olan ümmetin içinde tüm ümmeti ve İslam'ı temsil edebilecek önce insanların nasıl cihad edilmesi gerekiyorsa onu bilen ilim sahibi müttaki mücahit ahlaklı insanların cihadı, o zaman kapıları açacak ve Allah'ın yardımına muhatap olunacaktır. Allah ancak bu aşamalardan geçmiş kendi dinine yardım edenlere yardım edecektir. Ve Allah'ın yardımına layık olmadan böylesi büyük işleri başarmak ve hatta girişmek mümkün değil. Evet, insanımız dostunu düşmanını bilmediği gibi işgalin de ne olduğunu tam bilmiyor. Gardiyanlarını bile sevecek hale geliyor şehit kanları bile maalesef durumları değiştiremiyor. Dünyasını yok etmekten daha büyük zulüm, insanın ahiretini mahvetmektir. Şirkin, Kur'an en büyük zulüm olduğunu söylüyor. Lokman suresi 13. ayette. Filistin'den, Mısır'dan, Suriye'den daha feci aslında şirkle iç içe yaşayan insanların durumudur. Onlar Mümkün ki ölünce cennete gideceklerdir. Zalimler tarafından öldürülen insanların bir yönüyle acınılması değil, gıpta edilmesi gereken tarafları vardır. Ama bizim insanımız ölünce nereye gideceğini e, tahmin etmek çok zor değil. E, şirk içerisinde haramlarla kucak kucağı yaşayan zalimlere karşı e, hiçbir düşmanlık beslemeyen insanlarımızın e, durumu acınılmaya çok daha fazla layıktır. Buradaki işgal sonucu ölenlerin ahireti mahvoluyor. Onların sadece dünyaları yok olurken. Biz insanların suçsuz yere ölmemesi için öncelikle mücadele ederken, ahiretlerin mahvolduğu nice insanların imdadına yetişmiyorsak yine e, yaptığımız işlerin önceliğinin nereye verilmesi gerektiğini belki değerlendirmiyoruzdur. Yani önceliğimiz insanların bedenleri mi, ruhları mı olmalı? Dünyalarımı ahiretlerimi olmalı? İnsanların öncelikle karınlarını mı doyurmalıyız, ruhlarını, gönüllerini mi? Bu konular bu vesileyle tekrar gündeme gelmeli. Bunlar Suriye'ye karşı bütün gücümüzü seferber etmeye engel olacak ifadeler değil. Tam tersine biz bugün Suriyeli kardeşlerimize yardım etmezsek yarın tabii ki ahirette yakamıza yapışabilirler. Bizim başımıza gelmiş olsaydı onların bize nasıl davranmasını istiyorsak bizim de onlara davranmamız gerekiyor. Öyle davranmamız. Ama unutmayalım ki zulüm tek boyutlu değil ve biz kendimiz de mazlum olmaktan öte zalim zulünü üstlenmişiz. Zalimlerle işbirliği yapan zulme karşı tavır almayan zalim konumuna gelmişiz. Zalimin farklı boyutlarını gündeme getirdiğimizde, şirk koşan, günah işleyen, haram işleyen kimselere Kur'an'ın zalim dediğini unutmayalım. İnsanımız o hale gelmiş ki, bela kendi evinin kapısına dayanıncaya kadar suya sabuna dokunmamayı tedbir sayabiliyor. Para, pul, araç gereç, sayı, nüfus hesabı yaptığı kadar bile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 Yüke omuz verip yük alacağına yük olabiliyor. Bir yol bulacağına, yol açacağına, yola düşeceğine yolda düşüyor. Düştüğü yerden kalkmıyor, yoldan çekilmiyor. Yangını söndürmek için eline bir kova su alıp göreve koşmak yerine itfaiyecileri eleştiriyor. Yüre, yürüyenin önüne taş, üretenin önüne set olabiliyor. Zihni düşünce, gönlü huzur, eli iş üreteceğine Sadece dili laf üretiyor. İnsanımız bu hale gelince ilahi yardım da paratoner gibi insanın üzerine inmiyor. Evet. Şirkin izale edilmesi için, yapılacak ciddi çabalar için uğraş vermek, can vermekten belki daha zor. Daha sabır isteyen, daha ilim ve olgunluk isteyen bir tavır. Bir taraftan mazlumlara yardım ederken bir taraftan zulmün kökünü kazıtmak kazımak için e, ciddi manada Kur'an'a yönelmemiz, Kur'an ahlakını yeniden insanımıza e, e, sirayet ettirmemiz gerekiyor. Şeytan bazen yapamayacağımız büyük işleri, idealleri, boyumuzun ve gücümüzün yetmeyeceği şeyleri güya yaptırmak için yapacağımız görevleri aksattırmayı pek sever. Şeytan sağdan yaklaşır nice zaman. Çözüm kısa vadede ve heyecanla kendini feda etmekle çözülecek basitlikte de değil. Ve kendini kurtaramayan başkalarını kurtaramaz. Evet. E eteği tutuşan itfaiyecinin yangını söndürmesi beklenemediği gibi. Yamuk ağacın gölgesi de yamuk olacaktır. Halep oradaysa arşın burada diye bir söz vardır e, dilimizde. Halep'in cayır cayır yandığı bu günlerde bir hatırlayalım. Hani gencin biri der ki ben Halep'te 30 arşın atladım. Arşın eskiden metre gibi ölçü birimi e, diye övünür durur. Orada burada kahramanlık taslar. Ben Halep'te bu kadar uzun atladım diye. Evet onun yalanını ispatlamak için biri der ki Halep oradaysa arşın burada. Yani metrede burada. Orada atladıysan burada da atlarsın. Ve delikanlı tabi e, aslı olmadığı için e, ister istemez e, suspus olur, oturur. Yani bu söz bana şunu hatırlatıyor. E, Halep oradaysa e, Müslümanlığı ispat edecek tavırlar burada da olması gerekiyor. Oralarda cihad edecek kahramanımız burada hangi cihad sınıflarından geçti? Ne tür cihadları yerine getiriyor? İşte ben oraya gitsem hallederim. Efendim gitmek vesaire. Buradaki zulme karşı, küfre karşı, şirke karşı Hangi cihat faaliyeti yaptık da e, e, e, böyle diyebiliyoruz. Yani Almanya'daki e, Müslümanların kendi çocukları tümüyle küfrün elinde oyuncak olurken bütün yardımlarını Türkiye'ye göndermeleri gibi bir şey. E, yani e, mesele mü müminlerin her yerde her zaman Allah için yapacakları çok şeylerin olduğudur. İlle filan yere gitmek gerekmiyor, buralarda da e, Müslüman olarak görevimizi yerine getirmek icap ediyor. E, burada işimiz belki oralardaki e, Allah yolunda ölenlerin durumundan daha zordur. Bugün Müslümanca ölmek e, belki çok zor değildir e, oralarda yaşayan insanlar için. Müslümansanız zaten bir öldüren kolayca çıkabiliyor. Ama Müslümanca yaşamamız esas bizden istenen odur. Ciddi manada hatalar yaptığımızı düşünelim. Asılla ilgili cihat ciddi usul hataları yapıyor muyuz? Bazı sorular soracağım. İslam adına da olsa, Fıtratımıza, sünnetullaha ve vahye ters uygulamalar mı yapıyoruz da dünyevi netice için hiçbir ilerleme kat edemiyoruz? Tedrice riayet etmiyoruz? Tevhidi hayat görüşü yerine klasik, klasik veya modern hurafelerden örülü yanlış bir din anlayışı mı bizi tümüyle kuşatıyor? Cihadın zahmeti yerine dünyevi rahatı mı tercih ediyoruz? Dindarlıkla dini darlığı karıştırıyor muyuz? Öncelikleri, önem sırasını yanlış mı tespit ediyoruz? İnandığımız esaslar Kur'an'ın iman esasları değil mi yoksa? İmanımız yakini anlamda kemal ve samimiyet testlerinden geçebilir mi? Kaç yaraya, kaç paraya kadar Müslümanız? Amelimiz ihlaslı mı değil? Fedakarlık bilincimiz mi yetersiz? Adama bilincimiz mi hiç yok? İnfak gayretimiz, verme hassasiyetimiz köreldi mi iyice? Cemaatleşme ile gruplaşmayı karıştırarak fırka fırka mı olduk? Mezheplerimiz, cemaatlerimiz dinin yerini mi aldı? Hocalarımızın, abilerimizin görüşleri nasların önüne mi geçiyor? Zengin olmayı sebep istediğimiz kadar cenneti istemiyor muyuz acaba? Aç kalmaktan korktuğumuz kadar cehennem korkumuz mu yok?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 karada ve denizde, bir diğer tefsire göre şehirde ve kırsalda fesat belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara taktırsın. Belki tuttukları kötü yoldan dönerler." Rum Suresi 41 Müslümanlar olarak başımıza gelen bela ve musibetlerin sebebinin bizler olduğunu, başımıza gelen musibetlerin ellerimizle yaptıklarımız yüzünden olduğunu Şura Suresi 30. ayette ifade ediyor. Kafirlerin, dalaletteki kimselerin bize pek zararı olmaz. Bize esas zarar, bizden gelen, içimizden gelecek, kendimizden zannettiğimiz kimselerden sakınmamız gelecek, gerekecektir. Suriye, Müslümanların yaşadığı bir yerdi. Ee, Esad'ı onlar e, bu kadar başlarına getirdiler. Seçimlerde yüzde doksan civarında oy aldı. Tabii e, e, açık oylama, kapalı sayım e, gibi hilelerle birlikte. Ama onun verdiği zararı e, başka kafirlerin veremediğini, diğer kafirlerin zararını da onun davet ettiğini Müslümanlardan neler çekildiğini veya la ilahe illallah diyenlerin birbirleriyle nasıl savaştığını hepimiz az çok biliyoruz. Dolayısıyla ayeti i kerimenin e, e, hükmüne muhatap oluyoruz. Ne diyordu ayet? Estağuzbillah, يَا <gülüyor> اِيُّهَا لَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلْ لَا Ey iman edenler siz kendinize bakın. Gerçekten iman etmiş iseniz sapıtmış, dalaletteki insanların size zararı olmaz. Ama siz kendinize bakın, o size yaptıklarınızı haber verecektir. Dönüşünüz Allah'adır. Maide 105. Dostlarımızla durumumuzu tekrar gözden geçirelim. Düşmanlarımızı Allah'ın yardımıyla gücümüz yeter ama ya dost bildiklerimiz? İşte onlar esas problem teşkil eder. Evet, Bitiriyorum. İnsan hayır istemekten bıkkınlık duymaz fakat ona bir şer dokundu mu artık o yese düşen bir ümitsizdir buyrulur. Fussilet suresi 49. ayette. Öldük, bittik, mahvolduk demek bize yakışmaz ümmet olarak. Bizden adam olmaz veya dünyamız zillete boyandı. E, öyleyse ahiretimiz de mahvolsun, ne yapalım? Böyle elbette demeyeceğiz. E, umutlu olan kimse mutlu olabilir. Umutsuzluk, e, huzursuzluktur, mutsuzluktur. İnsanlardan ümit kesebilirsiniz, hatta kendinizden bile. Ama müminseniz Allah'tan asla. Unutmayalım, yoktan var eden Allah, ölüden diri de çıkartır. Kıyameti dünyada yaşıyorsak, kıyamet gibi afetleri her gün görüyorsak yeniden dirilişi de önce dünyada gerçekleştirmeliyiz. Çünkü kıyamet yaratılmışların topyekun ölümünü ifade ettiği gibi ondan daha çok ölümden sonra yeniden dirilişi, canlanış ve ayağa kalkışı belirtir. Madem kıyameti dünyada yaşıyoruz, öyleyse Yeniden dünyada canlanmalı, Basu badel mevt'i yaşamalı, hatta diğer insanları da canlandırmalıyız. Kur'an-ı Kerim kalk borusunu öttürüyor, bizi uyanmaya ve göreve çağırıyor. O yüzden tekrar bu musibetlerle yeniden kendimize gelmeli, Kur'an'a dönmeli, Müslümanca yaşamalıyız. Yoksa Yoksa yarınlar çok geç kaldığımız zaman dilimleri olur. Ve ümmetin önderleri, alimleri kendi üstlerine düşen görevi idrak etmek üzere bir araya gelmeliler. Ve ümmetin çıkış yolları konusunda yarın başka türlü zulümlerin kapımıza dayanmasından önce ne yapılması gerektiği konusunda bir araya gelmeliler ümmete görevlerini hatırlatmalılar. Önce kendi görevlerini hatırlatarak, hatırlayarak, kuşanarak. Rabbim onlara da basiret, feraset versin. Görev bilinci nasip etsin. Hepimize de kendimizi yeniden gözden geçirip Allah'ın rahmetine muhatap olacak. Dünyada şerefli, izzetli, onurlu. Ahirette de onun nimetine muhatap. E, kabiliyette insan olmamız için e, hem dua etmemiz hem de kendimiz e, fiili olarak gayretlerde bulunmamız icap eder. Rabbim hepimize yardım etsin. Suriye'deki Müslümanlara e, efendim e, kitle imha e, kitle olarak imha edilen Müslümanlara yardım eylesin. E, bize de onlara nasıl destek olabileceğimiz konusunda e, ufuk açıcı anlayışlar ve faaliyetler lütfetsin ela inne ahsen el kelam ve eb Nizam anizam kelamullahir <gülüyor> melekil azizil allam kemakalallah ve tabarike ve taala fil kelam ve iza kuryel kuran festemi ola ve ansitul alakum turhamun ha uz bil lahi min shaytanir İnna dīna ʾindallāhi l-islām